Allahu Selamu Aleykum. Ala Muhammedin. ve Aşrâbîhi Aziz kardeşlerim biz misafiriz diye bize kardeşler illa okutmak istiyorlar. Ben de biraz üşütmüşüm. Sura bakmayın sesim biraz şey çıkıyor yani çatlak çıkıyor, çatlak bir ses çıkıyor yani. Özür dilerim. Bu okuyacağımız yer 23. söz. Insandan bahsediyor, bizden bahsediyor, insanın mahiyetinden bahsediyor. Tabii insanoğlu, yani bizler kendimize çok yakınız ama kendimizden haberimiz yok yani çok şeylerden. Zaten insan öyledir yani. Devamlı gördüğü bir şeyi biliyorum diye üzerinde durmaz. Görmediği bir şeyi meraklanır. Değil mi? Görmediği bir şeyi meraklanıyor yani. Hep böyle oluyor. Halbuki meraklanacak ne kadar şeyler var bizim. cenab Hak neler yaratmış gözümüzün önünde? Değil mi? Onlardan hiç böyle hayret etmiyoruz. Avrupa'da bir makine yapılıyor. Yahu diyoruz gavur ne yapmış be ya? Allah Allah adam. Sokuyorsun oradan diyor. Öbür taraftan şey çıkıyor diyor. İşte şunu yapmış, bunu yapmış. Halbuki Cenab-ı Hak küre ne? Makinalar yaratmış. Hiç hayret etmiyoruz değil mi? Cenab-ı Hak oradan bir odun çıkarmış bir ağaç. Ne üretiyor? İncir üretiyor. Öbür tarafta şeftali üretiyor. Ceviz üretiyor. Efendim zeytin üretiyor. Aynı. Malzeme toprak. Malzeme toprak fakat üretilen şeylere bakıyorsun. Tatları başka, kokuları başka, renkleri başka, besleyi başka, görüntüleri başka değil mi? Ne kadar hayret edilecek bir olay değil mi? Bütün ağaçlar odun yani, odun. Odunların üzerinden Cenab-ı Allah bize neler veriyor? Biz bunlara hiç böyle hayret etmiyoruz. Neden? E doğduğumuzdan beri bunları böyle gördüğümüz için bunlara alışmışız. Mesela tavuk yumurta yapıyor, hiç hayret etmiyoruz. Ya bu tavuk nasıl yaptı bunu? Tezgahı yok, tornası yok, insanı tanımaz, bilmez, okula gitmedi, kursa gitmedi... ...nasıl bu yumurtayı yapabilir diye... ...hayret etmiyoruz... Ha, ...tavuk yumurta yapacak, varıp da baklava yapacak değil ya... Yani ...gayet normal görüyoruz onu... İşte buna ülfet deniyor... ...ülfet demek... ...yani insan gördüğü şeye alışıyor zamanla... ...alışıyoruz böyle... ...sanki o normalmiş gibi... ...hazeti normal... ...değil anormal... Ya. ...mesela eğer gece Cenab-ı Hak... ...ne yapıyor... ...dünyamızın bir kısmını karartıyor güneşi kaybediyor. Bak güneş kayboldu şu anda yok. Nereye gitti? Başka alemlere gitti. Oralarını aydınlatıyor. Buna hiç hayret etmiyoruz da geçenlerde mesela güneş tutuldu Allah güneş tutuldu tutuluyor tutulacak işte şuradan görünecek buradan görünecek işte güneş kararacak ondan sonra yıldızlar bile görünecek falan daha dışarıdan insanlar geldiler onu temaşa etmeye. Halbuki Cenab-ı Allah her gece karartıyor buna hayret etmiyoruz. Neler hayret etmiyoruz? Çünkü doğduğumuzdan beri hep bu düzen böyle devam ettiği için bu harikalığı göremiyoruz. İnsan da böyle yani, oğlu da kendisine yakın olduğu için kendisinin ne kadar harika bir varlık olduğunu bilemiyor. Burada Kur'an'ın ayetleriyle insanın mahiyeti anlatılıyor. Bismillahirrahmanirrahim 23. Söz. Lakin halak nın insanı en iyi takvim sunmaradetnahu esvel safilin, illa lüthin amen ve amil salihat. Tebakkallah azim. İmanın binler mihasininden yalnız beşini, beş nokta içinde beyan ederiz. İmanın binlerce güzelliklerinden diyor beş tanesini anlatacağız. Birinci nokta, insan nuru iman ile. Allah'a illiğine çıkar. İnsan nuru iman ile alâi illiğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Cennete layık bir kıymet alır iman sayesinde. Ve zulmeki küfür ile küfür ve imansızlık ile eşfel-i safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer, zulmeti küfür ile esmer isafiline düşer, cehenneme ehil olacak, cehenneme yakışacak bir vaziyete girer. Ancak o insan cehenneme yakışır, başka bir yere yakışmaz. Allah muhafaza. Çünkü iman, iman neymiş? Çünkü iman insanı sani-i zülcelaline nisbet ediyor. İman insanı sani-i zülcelaline nisbet ediyor. Bir bağlantı kuruyor. İnsan imanla Rabbine karşı bir irtibat kuruyor, bir bağlantı kuruyor. İman bir intisaptır. Bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden İman ile insanda tezahür eden, insanda görünen sanat ilahiye ilahiyye ve nukuş esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. İman sayesinde insanda birçok ilahi sanatlar görünmeye başlıyor. İman aydınlık olduğu için, aydınlık olunca görünmeye başlıyor. Şimdi biz elektrikleri söndürsek, Burada birbirimizi göremeyiz değil mi? Hiçbir şeyi göremeyiz burada. Burada ne kadar güzellikler var bak bunların hiçbirini göremiyoruz. Neden? Karanlık olduğu için. İşte küfür de karanlık demektir. Ne kadar harikalar görünse de o küfür ona onu göstermiyor. Göstermiyor. Neler oluyor kainatta? İman gözüyle bakılmadığı için oluyor diyor işte. Dünya dönüyor diyor bana. Dünya dönüyor diyor. Ya nasıl döner dünya? Beş kişilik bir taksi kendi kendine dönmezse Beyazıt Meydanı'nda bu koskoca dünya nasıl kendi kendine döner? Dünya dönmüyor, döndürülüyor. Döndürülüyor dediğimiz zaman bak Rabbimizle bir irtibat kurmuş oluyoruz. Dünya dönüyor değil döndürülüyor. Hıh. İşte o zaman gerçek manada bir hakikat meydana çıkıyor. Ama öbür türlü ee dünya dönüyor diyor. Yağmur yağıyor diyoruz yağıyor. Hayır yağmıyor yağdırılıyor. Şimdi öyle bir geliyor ki rahmet bakın nasıl ince ince tane tane geliyor bizi rahatsız etmesin diye. Nasıl biz fidanları sularken böyle delik bir şey yaparız ki fidanı köklemesin diye değil mi? Getirip böyle döksek kovadan döker gibi alır götürür. Su yukarıdan geliyor böyle teker teker iniyor aşağı. Hem rüzgarlı havalarda değil mi? O rüzgarlı havada o rüzgar, o suyu normalde bizim anladığımıza göre dere şeklinde aşağı akması lazım. Rüzgarlı bir havada yağmurun dere şeklinde aşağı akması lazım. Ama Cenab-ı Hak merhametiyle ne yapıyor? Tane tane indiriyor. Bakın bu nedir? Bu ilahi sanattır. Cenab-ı Hakk'ın bir rahmetidir. Rahmet. O zaman eğer dere şeklinde olsa o rahmet olmaz. Ne olur? afet olur. Ya demek ki iman sayesinde bak ne diyor? Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanatı ilahiye, sanatı ilahiye ve nukuş-ı esma rabbaniye itibarıyla bir kıymet alır. Bütün bunlar Allah'ın sanatları. O puralara koymuş Cenab. Bunları ne yapıyoruz? Duyuyoruz. Bununla koku alıyoruz, bununla görüyoruz, bununla tatıyoruz. Sanat bunlara bak, et koyuyorsun. Dünyada ne kadar lezzet varsa hepsini sana ne yapıyor? Tat aldırıyor. Halbuki burası da et ama şuraya bakayım baklavayı buraya. Hiçbir tat almaz ama ağzının içine götürüyorsun, tat alıyor. Allah'ın sanatı. Çiçeği buraya götürüyorsun, koku alıyor. Buraya götürsen almaz. Buraya da telefonu götürüyorsun, ses alıyorsun. Bunlar hep aynı şeyler bak, aynı maddeler ama... Cenab-ı Hak ne yapıyor? Ayrı ayrı vazife yaptırıyor. Ya ayrı ayrı vazife yaptırıyor. Kasten öyle yapmış. Evet. Demek ki insan Allah'ı düşündüğü zaman Cenab-ı Hakk'ı Allah'a iman ettiği zaman bunlar artık çıkıyor ya diyor. Bunlar hiç öyle ben yapmadım diyor. Ben yapmadığıma göre yapan var. Ne kadar güzel yapmış diyor. Evet. Ya, gözlü yapan olur da gözü yapan olmaz mı değil mi? Gözlüğü yapan olur da gözü yapan olmaz mı? Bir şeyde diyor nizam varsa bir intizam varsa ilimi gösterir. İlim yani ilim bilerek yapılmış yani. Bilerek yapılmış. Evet. Küfür o nispeti kat eder. Küfür diyor o nispeti Allah'la bağlantıyı ne yapar? kat eder, yani keser. İndiriyor şartleri aşağı. Şartleri indirdiği an karanlık oluyor her taraf. Doğa diyor, tabiat diyor. kesiyor, irtibatı kesiyor. O kattan sanatı Rabbaniye gizlenir. O zaman Allah'ın o sanatı gizleniyor. O adam artık onu göremiyor. İşte dokular diyor, şey diyor, efendim, i̇şte hücreler diyor, atomlar diyor, notronlar, protonlar, elektronlar, işte hepsi bir araya gelmiş. Böyle bir burun oluşmuş burada diyor. Nasıl olur bir burun oluşmuş burada? Bak onun da orada oluşmuş, senin de orada oluşmuş, onun da orada Antarktika'daki adamın da burnu burada oluşmuş. Nasıl böyle oluşur bu kadar böyle, kendi kendine bu kadar oluşma olur mu? Demek ki bu neyi gösteriyor? Allah'ın bir olduğunu gösteriyor. Bak bizim hepimizin birbirine benzememiz, bir elden çıktığımızı gösteriyor bakıyorsun bir İngilizce aynen senin gibi ağzı neredeyse orada burnu orada bıyıklar oradan çıkıyor sakal oradan çıkıyor Aa, beni kim yarattıysa onu da o yaratmış bak, bir birlik var sonra hem benziyoruz hem de benzemiyoruz değil mi bir de bakıyoruz bak hiçbir birimize benzemiyor seslerimiz başka değil mi tipimiz başka boyumuz başka karakterimiz başka yani cenab Hak hem birliğini gösteriyor hem de hadiyetini gösteriyor. Ya hem vahidiyetini hem ehadiyetini gösteriyor. Böyle birbirimize benzesek o zaman ne olmaz? Hak hukuk olmaz. Birisi gider birini öldürür oradan yakalarla gel sen öldürdün. Mü? Ya ben değilim sensin ona benziyorsun. Ne olur o zaman ne adalet olur ne hukuk olur ne şey olur. Ya, seslerimiz de bak birbirine benzemiyor değil mi? Ya kadar büyük bir şey kapıyı çalıyorsun içeriden hatun diyor kim o ben diyorsun tamam açıyor bizim adam geldi ben herkes ben diyebilir bir başkası da ben der ama o ben başka işte bak o sesler başka bütün bunları düşündüğümüz zaman ha, demek ki Risale-i Nur bu nur külliyatı bize kimi tanıtıyormuş Rabbimizi tanıtıyor başta Rabbimizi tanıdıktan sonra peygamberimizi tanıyacağız dinimizi tanıyacağız kıblemizi bileceğiz. Kardeşlik demek ki biz birbirimizin yani hepimizi yaratan bir Allah olduğuna göre hepimiz birbirimizi seveceğiz. Herkes diyor birbirimizi sevelim. Nasıl seveceğiz kardeşim? Adam Yabancı. O Kürt diyor. Yok bu da bir komak. Bu çerkes, Bu bilmem ne. Ne bak halbuki sen yabancılık yapıyorsun. Yok öyle bir şey. Kürt olur, Türk olur, komak olur, olur. Hepsi Allah'ın kulu. Hiç kimse dilekçe vermiş Ben Kürt olacağım diye. Bir adamın Kürt olması suç mudur yani? Ama Kürtçülük yapmak suçtur. Suçtur. Türkçülük yapmak da suçtur. O zaman ayırıyorsun sen. Halbuki cenab Hak diyor ben sizi kabile kabile yarattım. Şube şube yarattım. Ta ki birbirinizden tanışasınız diyor. Eğer biz de papatyalar gibi laleler gibi çıksaydık yerden böyle kiminle tanışacaksın? Ne diyeyim var bizim hamcanın oğlu işte bu bizim efendim, bacanak bacanağın oğlu bilmem ne bakın bir tanışma oluyor. Yüzün Amerika işte Amerikalıların İngiltere'ye yüzün... gidiyor. Cenab-ı zidur şube şube yarattım. Kabile kabile yarattım. Ta ki birbirinize tanışasınız. Yoksa birbirinize düşman olasınız diye değil diyor. Demek küfür o nisveki kat eder. O kattan sanat-ı Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zahire, hem muvakkattir hayat hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Kıymeti hiç hükmündedir. Madde olarak insanın kıymeti hiç hükmünde, madde olarak. Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Mesela, bu bir sırmış demek ki, bu sırrı üstahımız bir misalle bizi açıyor mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır bazen müsavi bazen madde daha kıymetdar bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor Vardı ne? Efendim, ikinci Murat'ın diyor efendim, tesbih Fatih Sultan Mehmet'in bilmem nesi satışa çıkarıyorlar. İbriği, milyarlar ediyor. Aynı ibriyi götürsen hurda cevresen bunu sat diyorum sana. bayağı o da terazi. Hurdan'ın kilosu kaç paraysa o parayı alır. Ama Fatih'in ibri olarak meydana çıktığı zaman Fatih'le irtibatlandı mı ne oluyor? O ibrik Şeref kazanılır. Hz. Muhammed'in hırkası diyoruz aleyhissalatu vesselam. Allah Allah! Hırka-ı Şerif camisi var. Millet kuyruğa giriyor o hırkayı ziyaret etmek için. Hırka olarak belki bir beş parçasıdır ama Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın hırkası olduğu için o hırkanı oluyor. Şeref kazanılır. E i̇nsan da madde olarak ne, ne et yenir, ne sütü içilir, ne kereste olur, ne bir şey olur, ne doğrama olur, hiçbir şeye yaramaz madde olarak. Ama Allah'a kul olduğu için, Allah'a iman ettiği için ne oluyor? Değer kazanıyor. İşte öyle antika bir sanat antikacıların çarşısına gidilse, antikacıların çarşısına gidilse aaa demek ki antikacıların çarşısında satılır antika değil mi? Antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle yani o sanatkar onu kim yapmış veya kim kullanmış onunla irtibatlandırmakla ve o sanatla teşhir edilirse bir milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse beş kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. Aynı şey Demek ki antikadan kim anlıyormuş? Antikacı anlıyor. Burası da bir antikacılar çarşısı işte. Şimdi dışarıdan bakan birisi ya orada toplanıyorlar diyor, bir şeyler yapıyorlar diyor. Bir menfaatlar olmasa toplanmazlar diyor. Şimdi tabii kaba demirci olduğu için o o gözden bakıyor. İçeri de gelmiyor ki antikayı görsün. Dışarıdan başka türlü görüyor yani. İşte insan, Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir. Nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir. Ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-i musallar suretinde yaratmıştır. Kainata küçük bir misal olarak insanı yaratmış kainatta ne varsa insanda da var yani böyle bir varlık insan. Eğer nur iman içine girse, nuru iman o insanın içine girse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin şuur ile okur. Şuur ile okur. O, o intisapla okutur. Başkasına da okutur yani. Yani sani-i zülcelalin masnu'uyum. Cenab-ı Hakk'ın sanatıyım. Mahlukuyum. Onun yaratığıyım, Rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanatı Rabbaniye tezahür eder. Yani, onun rahmet ve keremine mazharım bak bir sofra kuruyorsun, çeşitli nimetler. Kim yaptı bunları? Adam diyor, manavdan aldım, öbürü diyor işte, süpermarketten aldım, o diyor mandıradan aldım, şunu aldım, bunu aldım. Ama ilke indiğin zaman hepsi ya topraktan çıkmaktır odunların üzerinden ya hayvanlardan almışızdır. Ya şuursuz hayvanlardan gelmiştir o gıda bize, ya şuursuz ağaçlardan gelmiştir. Bunlar da şuursuz olduğuna göre demek ki bu ikramlar bize Rabbimizden geliyor. Evet. Demek saniyine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asar sanatı izhar eder. Bütün sanat eserleri ne yapar? Açığa çıkarır iman sayesinde. İnsanın kıymeti o sanat Rabbaniye'ye göre olur. Ve aynı samedaniye itibariyledir. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatap-ı ilahi ve cennete layık bir misafiri rabbani olur. Demek insan neymiş? Şu ehemmiyetsiz olan insan şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatap-ı ilahi Cenab-ı muhatap olmuşuz. Cenab-ı Kur'an-ı Azim nişanıyla bize ne yapıyor? Ediyor. ve cennete layık bir misafir Rabbani olur. Eğer kat intisaptan ibaret olan küfür, yani intisabı kesmekten Cenab-ı Hak'la olan alakayı irtibatı kesmekten ibaret olan küfür insanın içine girse o vakit bütün o manidar nukuş esma-i ilahiye karanlığa düşer, okunmaz. Karanlığa düşüyor yani. Çünkü şartdeli indirince karanlık oluyor. Karanlık oldukça hiçbir şey okuyamazsın. Değil mi? Gördürürünüz bu kitabı karanlık olsa. Zira sani unutursa sani unutursa yani yaratıcı Cenab-ı Hak unutursa sani'a mütevekcih onu gösteren cihetler manevi cihetler de anlaşılmaz. Adeta baş aşağı düşer. O manidar âli sanatların ve manevi Ali nakışların çoğu gizlenir, gizleniyor. İman gözüyle bakılmadığı için gizleniyor. Baki kalan ve göz ile görülen bir kısım ise süfli esbaba ve tabi ata ve tesadüfe verilip nihayet sukut eder. Yani göz ile görülen bazı şeyler. Ben yaptım olmuş şeyler her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olurlar. Emniyeti yalnız maddi i hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi insan, hayvanatın yani yaratılan canlıların, yani yürüyen canlıların en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde Emiyi ya bak insan çok kederli, bir akraba söylüyor üzülüyor. Ama bir hayvanın danasını alsan kesen ineğin oturup da ağlamaz danamı kestiler diye. Yani di, bugünkü otunu yer yarın acaba ot bulabilecek miyim ben diye düşünmez. Ama insan onu bugün iş buldum diyor ya yarın bulabileceğim mi acaba diyor yarını düşünüyor. İşte gelecekten endişeli geçmişten sıkıntılı birçok böyle üzüntülü halleri var insan. Ya. Demek ki maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz'i bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder gider. İşte küfür böyle mahiyeti insaniyi yıkar, elmastan kömüre kalveder Elmas iken kömüre döndürüyor. İkinci nokta, iman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor. Üstünde yazılan bütün mektubat-ı samedaniyeyi okutturuyor. Öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Kainatı dahi ışıklandırıyor. Zamanı mazi ve müstakbeli zulümattan kurtarıyor. Geçmiş zamanı ve gelecek zamanı karanlıklardan kurtarıyor. Şu sırrı bir vakıada... Estağfirullah. Allah veliyyüllezine amenü yukhricühüm mine zulümat ile nur ayet-i kerimesinin bir sırrına dair gördüğüm bir temsille beyan ederiz. Şöyle ki, bir vakıay hayaliyede, hayaliyede gördüm ki iki yüksek dağ var. Bir tane yüksek dağ. Birbirine mukabil, karşılıklı. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Bu iki tane dağın üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Köprünün altında pek derin bir dere ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayı da her tarafı karanlık kesip bir zulümat istila etmişti. Kesip bir zulümat istila etmişti. Ben sağ tarafıma baktım. Nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar-ı ekber gördüm büyük bir mezar gördüm diyor sağ tarafıma baktım. Yani tahayyül ettim. Yani diye öyle düşündüm. Sol tarafıma baktım. Müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, dağ dağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Köprünün altına baktım. Gayet derin bir uçurum görüyorum. Zannettim. Bu müthiş zulümata karşı sönük bir cephelerim vardı onu istimal ettim. Yarım yamalak ışığıyla baktım. Ceptenlerimle bakıyorum şimdi diyor köprünün altındaki olaylara. Yarım yamalak. Tek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki keşke bu ceptenlerim olmasaydı, öyle dehşetler almasaydım, görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdimse öyle dehşetler aldım. Eyvah! Şu fener başıma beladır dedim. Ondan kızıp ocak fenerini yere çarptım, kırdım. Güya onun kırılması dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokundum gibi birden huzuruma boşandı. Her taraf o lambanın nuruyla doldu. Her şeyin hakikatini gösterdi. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet muntazam yerde, ova içinde bir caddedir. Ve sağ tarafımda gördüğüm Mezar-ı Ekber, baştan başa güzel ve yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Kendi feneriyle bakınca demek ki bir mezar gibi, büyük bir mezar değil mi? Geçmiş zaman. Geçmiş zaman büyük bir mezar ölmüş ecdadınız orada çürümüş gitmiş. iman gözüyle bakıldığı zaman onlar yine orada eski dünyada nasıl böyle sohbetler devam ediyor orada. Ve sol tarafında fırtınalı, dağ dağlı zannettiğim uçurumlar yani gelecek. Şahikalar ise süslü, sevimli, cazibedar olan dağların arkalarında azim bir ziyafetgah güzel bir ya yüksek bir müzetgah bulunduğunu hayal meyal gördüm. Ve o müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiğim mahluklar ise moniz, deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanat, ehliye olduğunu gördüm. Değil mi? Bize hizmet eden mahlukları canavarlar olarak görüyor. İnsan kendi gözüyle baktığı zaman. Ama Kur'an'ın gözüyle, Kur'an'ın dürbünüyle bakıldığı zaman her şey Emi yani bak zelzere oldu. Maddi gözle bakıldığı zaman çok çirkin görünüyor ama iman gözüyle bakıldığı zaman defa edenler inşallah şehit oldular iman. Evleri sadaka hükmüne geçti. Ve sen adama şu evini sadaka et Allah için. Vermez yani. Ama Cenab-ı Hak yıkıyor. Yıkınca da diyor ki ben yıktım. Senin evini ben sadaka vermiş gibi ahirette kabul ettim diyor. Senin fani evini baki aleme götürüyor Allah. Halbuki biz burada onu ne yapacaktık? Burada bırakacak, bırakıp gidecektik. Ya diyor adam kefende cep yok yanında götüremezsin. Ama böyle olunca öbür tarafa götürebiliyorsun. Vefat edenler de günahkar da olsa imanı varsa şehit oluyor dinevi evi. Bakın güzel bir fırsat. Kalanlar da kendine geliyor. Ya diyor demek ki bu benim evim benim dükkanım benim mülküm benim mağazam diyorum ben ama bunlar benim değil bir anda bak adam milti milyarder adam bakıyorsun sabahleyin sıfıra düşmüş adam ekmeğe muhtaç bir gün evvel efendim milyarlarla oynayan adam ertesi gün ekmeğe muhtaç aa uyanıyor bir kısmı da uyanıyor Demek ki bu benim dediğim vücut da benim değil, benim dediğim bu mal da benim değil. Öyleyse bana, benden yakın olan Rabbime dönmem lazım diye gaflette ise uyanıyor. Öldüyse şehit oluyor, evi yıkıldıysa sadaka oluyor. E şimdi bak iman gözüyle baktığımız zaman yok bir şey değil mi? Bakıyorsun kardeşler oradan buradan onun yardımına koşuyor. Daha önceden görmediği ikramları görüyor. Bir taraftan cenabı Hak şey yapıyor ama iman gözüyle bakıldığı zaman o bizim çirkin gördüğümüz hadiseler demek ki çirkin değil. Ya. Evet. O müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiğim mahluklar ise Moniste ve öküz koyun keçin gibi hayvanat ve ehliye olduğunu gördüm. Elhamdülillahi ala nurul iman diyerek Allah ve amenu yuhricühüm mine zulümati ile nur. Ayet-i kerimesini okudum. O vakadan ayıldım. İşte o iki dağ mette hayat, ahi hayat. Yani alemi arz ve alemi berzahtır. O köprü ise hayat yoludur. O köprü de bu hayatmış. O yoldayız. O sağ taraf ise geçmiş zamandır. Sol taraf ise istikbaldir. O cep feneri ise Hotbin ve bildiğine itimat eden ben bilirim deyip ve vahyi semaviyi dinlemeyen enaniyet insaniyedir. Vahyi semaviyi dinlemeyen enaniyet insaniyedir. Dinlemeyelim. zelzeleyle ilgili işte müşterileri var Kur'an'da. İşte benim biraz evvel Zelzele neden oluyor. Evvela nedenlerini anlatıyor. İşte bizim günahlarımız, hatalarımız, isyanlarımız. Cenab-ı Hakk'ın gadabını ediyor İşte eli iman uyanıyor, intibaha geliyor. Ölenler şehit oluyor. Şudur budur böyle anlatıyor. Bunlardan dağıttırmış kardeşlerimiz, dağıttılar zelzele bölgelerinde. E yapacaksın? Şimdi o adama bir şey vermek lazım. Kaybetmiş. Babasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş. Yerine getiremezsin. Evi de yıkılmış, onu da yapamıyoruz. Diyoruz ki kardeşim işte bak baban senin şu anda cennete gitti. Kardeşin cennete gitti. Yıkılan evinde ahirette sana efendim cennet saraylarına bir saray olarak verilecek. Diye böyle bununla ilgili o kardeşlerimize bağıkılmış. Böyle. Fakat dinsizler, o kadar vicdansız ki adam diyor bunlar diyor din sömürüsü yapıyorlar diyor din sömürüsü. Din sömürüsü yani onları dağıtmakla din sömürüsü. E biz onları parası olarak dağıttık. Onlardan bir şey istemedik. Hatta onlara bir şeyler götürdük, verdik. Bunları da parası olarak dağıttık. Neden din sömürüsü olsun? Neden olsun? Ne için olsun? Bak adam o kadar hain ki böyle söylüyor yani. E tabi. bakıyor. Kendi kendi menfaat ölçüleriyle bakıyor. Ya demiyor bir okuyayım bakalım bu dağıtılan şey. Ne yazıyor? İçinde bunun ne var? Bunu okumuyor. Bakıyor ki bir ayet var başında. Ha bunlar diyor. Gericiler, dinciler. Dinciler diyor zelzeleden fırsat bularak e, din cömürsü yapıyorlar. Hayır, din sömürüz değil, din takviyesi. Takviye yapıyoruz, takviye. Öyle ya, arabasını çarpmış bir adamın yanına gitsen. Kardeş canın sağ olsun be. İçinden sen sağ çıktın değil mi? Canın sağ olsun ya. Allah kurtardı seni. Desek mi dahi? Ne yaptın be kardeşim ya gül gibi arabayı mahvetmişsin. <gülüyor> Yazık be, be. Kaç milyar bu araba şimdi. <gülüyor> Nazık ettin be kardeşim, keşke hızlı gitmeseydin. Zinti adam gitmiş artık bir sefer, hızlı gitmiş. Arabayı da çarpmış. Çarptıktan sonra ona bir teselli lazım. Canın sağ olsun be kardeş, sıkışıp da içinde de kalabilirdin. Ölebilirdin de, bak çoluk çocuk sap sağlam çıktınız. Allah'a çok şükür, Cenab-ı Hak sizi korumuş, verilmiş sadakanız varmış. Böyle demek lazım. Şimdi o, direkt o dağıttığımız broşürlerde de böyle söyleniyor bunda ne sömürüsü olabilir? Yani ne sömürüsü olabilir? İşte böyle. Adam karanlık. Karanlık olduğu için her şeyi karanlık diyor. Herkesin. Hani kişi herkesi kendi gibi bilir. Derler ya. Şimdi kendisi öyle olduğu için herkes öyle zannediyor. Ya. Rahatsız olmuş mu? hassiz oluyor, nurdan rahatsız oluyor. O cepheneri ise hotbin ve bildiğine icmadeden ve vahyi semavi dinleyen enaniyet insaniyidir. Bak şu kitaplar 70 seneden beri şu Türkiye'de okunuyor. Hala bunun ne olduğunu bilmiyor bilmiyor yanaşmıyor da yani bir bakayım ya şöyle yandan bir bakayım ne diyor acaba bu ne, ne demek istiyor en azından adam yani bir Avrupalı gözüyle hiç olmazsa bak hep Avrupalı izliyorsun bir Avrupalı gibi bak hiç olmazsa bakmıyor İlla bir çamur atacak sizin maksadınız diyor devletin temel nizamlarına dini esasları uydurmak ya ne devleti kardeşim ya devlet ne ne, devlet, ne işim var benim devletim ne yapacağım devleti ne yapayım devleti kim bu devlet devlet midir devlet diye bir şey yok kardeşim devletin ismi vardır cismi yoktur bakın devlet ismi var cismi yok devlet kimdir polistir öğretmendir subaydır askerdir belediyecidir, <gülüyor> efendim müdürdür, şu bu. E bunlar birer insan mı? İnsan tamam. Bu insanlar iyi insanlar olursa devlette de iyi devlet olur. O kadar. Bu suç diyor, devletin suçu diyor. Nerede bu devlet? Yakalayın. Yok böyle birisi ki. <gülüyor> e sen şimdi adam imansız, inançsız olursa hırsızlık yapar. Müdür oradan çalar, belediyeci öbür taraftan çalar, ötekisi oradan çalar, devlet diyor hırsız yok devlet hırsız değil fertler hırsız kişiler hırsız yoksa devlet niye hırsızlık yapsın yani bunu dahi bilmiyor sizin şu devleti ele geçirmek. ne yapayım ben devlet ha, nerede devlet nasıl ele geçireceğim devlet sonra, sonra burada bu... öyle bir şeyden bahsedelim ya devlet nasıl ele geçirilir <gülüyor> <gülüyor> onlar anlatılmıyor ki burada Allah'a nasıl kulluk yapılır Şeytandan, Şeytanın şerrinden nasıl kurtulunur? Nefsin desiselerinin hilelerinden nasıl nekat bulunur? O anlatılıyor burada. Kitabın hiçbirinde demiyor ki şöyle yapacaksınız, böyle yakalayacaksın, böyle bağlayacaksın. Ondan sonra eline geçireceksin. Böyle bir şey yazmıyor ki bak. Yazmıyor öyle bir şey. Bu kadar mahkemeler geçirmiş bu kitaplar bu kadar beratlar geçilmiş 1500 defa berat kararı almış bu kitaplar Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde e böyle bir şey olsa neden berat versinler üstadın sağlığında kaç defa berat etti üstadımız hep. kitapları da berat etti üstattan sonra da bu kitaplar talebeleri mahkemelere verildi hep berat etti ama adam hala bildiğim bildik çaldığım düdük diyor Boynu onu söylüyor yani başka bir sermayesi yok ki benim maksadınız diyor başka. Maksadınız başka. Şimdi bir gün Üstad hazretleri böyle müdafaa yapıyor ki diyor, öyle kahramanlar lazım ki diyor. Değil dünyasını, ahiretini de diyor. Dini için feda edecek. Başkasının imanını kurtarmak için cenneti bırakıp cehenneme girmeye razıyım diyor usta. Mahkemede böyle. Tabii böyle bir müdafaa. Tabii ara veriliyor mahkeme dışarıda millet toplanmış böyle şimdi gazeteciler falan. Şimdi soruyorlar Zübeyir abi de oradaymış ne demek bu yani diyor cenneti bırakıp cehenneme girmek nasıl olur falan böyle bir şey olur mu falan onu anlatıyor böyle oradaki topluma. Oradan geliyor bir tane haindir. ki bakmayın onlar öyle konuştuğuna bunların maksadı başkadır diyor. Bak maksadı başka. O zaman o da ne desin mübarek Doğru söylüyor demiş arkadaş. Herkesin tabii nasıl doğru söylüyor falan. Arkadaşlar bu ne demiş? Lamba yanıyormuş. Lamba ne yapıyor bu lamba şimdi? Aydınlatıyor. Aydınlattığına bakmayın. Maksadı başka. <gülüyor> <Hadi>. Evet. <Ne? Ne? gülüyor> Canavarlar, zannolunan şeyler ise e, alemin hadisatı ve acip mahlukatıdır. Acip mahlukat bir de alemin hadisatı işte böyle. Kırklık oluyor, sel felaket oluyor, zelzele oluyor. Yani bazı bize çirkin gibi görünen güzel şeyler oluyor değil mi? Adam mesela aniden sancılanıyor. Hiç hayatında adam Allah dememiş. Allah demem. Çek, senet arsa, araba, döviz. Çek, senet arsa, araba, döviz. Hep bununla konuşuyor. Bir sancı tutuyor var. Allah! Allah! Haa bak Allah demeye başladı. Ne güzel. Şimdi fena mı yani bu sancı? Bu sancı adamı Allah dedir diyor. Hemen çağırın bir taksi. Taksi çağırıyorlar. Taksici çabuk hastaneye. Adam da zengin tabii. Taksici hastaneye götürüyor. Taksicinin yüzü gülüyor değil mi? Karası, kazanıyor garip hastaneye gidiyor doktor orada efendim kalp grafiği yok efendim şeker kontrolü yok bilmem şusu bu su rond kendi çuduğunu o da para kazanıyor efendim eczacı da para kazanıyor öbürü de para kazanıyor bak şimdi herkes karda yani adam da Allah diyor <gülüyor> şimdi bunun çirkinlik neresinde ya çirkinlik yok ha? Ya ölürse mezarcı kazanıyor eteysen satıyor yani taksici kazanıyor yani herkes de bir kar var onda da var o da Allah diyor yani Allah diyor ya adam en azından bir kere ne bastı böyle demek ki değerlendirmek yani bakış bakış açısı niyet nazar niyet nazar şimdi diyelim ki. Biz kardeşle beraber bir otobüste oturduk. Gidiyoruz beraber şimdi. Şimdi buna diyor ki birisi yanındaki adam var ya diyor ha çok sahtekardır o diyor. Dikkat et ona. Kitap kitap çıkarırsa sakın dinleme o diyor. Dinle imandan bahseder. Sahtekardır o. Seni kandırmaya çalışıyor dese buna. Şimdi o da beni tanımıyor ya. Şimdi ben tabii nasılsın kardeşim? İyi misin? Bir şey, ha başladı kandırmaya. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol filan kardeşim madem ki beraber gidiyoruz bak burada çok güzel bir kitap var beraber okuyalım bak ne güzel şeyler yazıyor şimdi o şey yaptı ya aldı ya oradan şeyi yok güzel, ben dinlemiyorum falan neden? çünkü o gözle bakıyor yani dedi ya, kandıracak seni bu yani senelerce bu millet böyle kandırılmış ama bazıları tabii ya bir gideyim bakayım diyor adam ya gitme sakın onların sana. ya gider miyim falan ya öbürüce gel bir sefer yok ben gelmem ya bir defa çık gel bir defa gel bir gör Adam bir defa geliyor bak diyor Allah Allah ya diyor hiç diyor dedikleri gibi değilmiş diyor. Bu kadar sene ben bunun böyle güzel olduğunu bilseydim diyor. Çoktan gelirdim diyor. Bu arkadaş bana kaç senedir diyor. Devamlı diyor yalvarıyor gel diye bir yer gelmedim diyor. Hadi bir geleyim dedim de bir daha şey yapıp durmasın diye geldim diyor. Çok güzelmiş diyor ya. Bundan sonra ben de kayın kayınbiladeri toplayıp getireceğim diyor. Demek ki yani devamlı bu kitapların aleyhinde yapılan propagandalar milletimizi ne yapmış? Bir müddet engellemiş. Tabii engellemek şeydir yani. Kolaydır yani. Tahribat kolaydır. Tahrip kolaydır. Tamir zordur. 90 kişi bir adam için iyi der. Aa çok iyi arkadaş. Aa çok güzeldir. Aa çok iyidir. Çok dürüsttür. Ve birisi Valla nasıldır bu adam acaba? Allah kardeşim sen bilirsin ama biraz ya sakattır. Falan. Yapma ya. <gülüyor> Nefis diyor ve hamdır o doksan kişinin iyi demesini bırakır da o bir kişinin öyle demesine ne yapar? Oraya kulakları biter. Yapma ya. Böyle bir şey var mı acaba falan? Ya ne sanıyorsun sen? Nefis bu yani. İşte bunlar tahribatçı olduğu için Tahribat kolaydır. tamirat zordur. Tahribat kolay. Bir adamı yola getirmek, kardeşim bak işte şöyledir, bak cennet var, ahiret var, şu var, bu var. Bakın bunları böyle senelerce anlatıyorsun da adam ancak yola geliyor. fakat yoldan çıkmak çok kolay. Bir anda yoldan çıkabilir. Bir anda. İşte onun için onlar güçlü gibi görünüyorlar. Meslekleri tahribat olduğu için güçlü gibi görünüyorlar. İnsanın şerde eli uzundur yani hayırda kısadır. Hani burada durduğun yerde daha karşıdan geçen adamı bir taş atarsın, kafasını delersin adamın. Ama buradan ilacı atıp kafasını saramazsın, değil mi? Ya bezi bir dakika kafanı saracağım senin. Saramazsın. Yanına gitmen lazım. Mı? Böyle yanına gideceksin. Demek kafayı sarmakta insanın eli ne kadar kısa, kafayı delmekte ne kadar uzun, değil mi? İşte bu zındıklar kafa dermek için, çalıştıkları için. Elleri uzun yani, bir şer, ufak bir yayın yapıyor. Milletin kafası alabora oluyor yani. Alabora oluyor. Ya. Tabii. Herkesin bildiği, tanıdığı, sevdiği mesela bir hoca efendi için geçenlerde medya bir yaygara işte maskesi düştü göründü ne olduğu meydana çıktı falan bir ay Allah, Allah şimdi adam burayı dinlemiş ama ya o diyor arkadaş bu böyle bir şey var mı falan yok be kardeşim ya bildiğimiz Fethullah Hoca işte mübarek adam senelerden beri bildiğimi sandın ya ama bu gazeteler niye böyle yazıyor ya yazar zındık adam zındıklık yapacak ya yaygara yapıyor bak şerdeydi uzun anda ama söndü. cenab söndürdü yani. Böyle olmuş yani. Oo nurşular basıldı yakalandı yapmaya. Oo falan şöyle oldu. Böyle oldu. Kara, Yok bir şey. Adam diyor bir tehlikesi varsa gelmeyeyim diyor. <gülüyor> Benim amcamı da bir zaman içeri atmışlar diyor. 40 sene önce. 40 sene önceki o korku devam ediyor. <gülüyor> ya diyor bir şey varsa bizim Rahmet amcayı da diyor. Atmışlar içeri diyor. Varsa bir tehlike gelmeyeyim diyor. Bakın. Nefis şeytan nasıl vesvese veriyor? Halbuki her gün yüzlerce binlerce trafik kazası oluyor. Ya gün bu yolda on kişi ölmüştü ben bu otobüse binmem demiyoruz değil mi? Gene biniyoruz? Halbuki Risale-i gelmekten hiç kimse ölmedi ne kadar. Adam bak orada bir kar var ya büyük bir çar olduğu için yetiş <gülüyor> ne yapıyor hemen? Şeytanla böyle birlikte olup sakın çıkma tehlikelidir tehlikelidir vesvese veriyor. Fakat otobüse binerken hiç vesvese vermiyor. Ya dün adamlar burada ezildi parça parça oldular. Ben de olur mu? Yok ya onlar oldu sana bir şey olmaz. Sen sen devam et. Ya hadi karlı işlerde şeytan beni hiç vesvese verir. Karlı işlerde. Kâr edeceksin ya. Öbür tarafta vesvese vermez. Neye versin? Otobüse değil mi? Ya buradan uyanmamız lazım. İşte elaniyetine itimat eden, zulümat-ı düşen, Danalet karanlığına müptela olan adam o vakada evvelki halime benzer ki, o ceptenir hükmünde nakız ve dalalet alut, malumat ile zaman-ı bir mesara ekber suretinde ve adem alut bir zulmat içinde görür. İstikbali geleceği gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı bir vahşetgah gösterir. Hem her birisi bir hakim